Elçilerin İşleri 20. Bölüm Pavlus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada üç ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken, Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarhus ile Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteos ve Asya ilinden Tihikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp beş günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada yedi gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Pavlus konuşmasını uzattıkça Eftihos'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Pavlus, delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. ''Telaşlanmayın, yaşıyor'' dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Asos'a hareket ettik. Pavlus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Asos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Pavlus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalim'de olabilmek umuduyla acele ediyordu. Pavlus, Millet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri, sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında, Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri, hem de Grekleri, tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh, Beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha göremeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta... Öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. Üç yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinimlerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü Unutmamamız gerektiğini gösterdim. Pavlus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Pavlus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.